Başla <gülüyor> Merhabalar Mer Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri Ben Emrah Kurum Nurhan Hanım'ın programını rehin almış bulunuyorum <gülüyor> Sağ ol Emrah Merhaba Nur Nurhan Hanım hoş geldiniz <gülüyor> Hoş bulduk teşekkür ederim Benim için güzel bir deneyim benim, Hep böyle rehin al Benim için de ilginç bir deneyim oluyor şu an ee, Bugün aslında biraz ilginç bir program olacak bizim için en azından Böyle konuk olarak geldiğim programa şu an Konuşmacıdan öte biraz daha modere eden tarafta olmak ilginç oluyor benim için Bugün aslında biraz doğal akışı içerisinde gerçekleşti Genel olarak enerjisini sevdiğim ve sürekli gördüğümde mutlu olduğum bir kişi Nurhan Hanım O yüzden bir genel hem bununla da ilintili olan bir iletişim kavramını biraz masaya yatıralım dedik Hoş geldiniz tekrar Ay Hoş bulduk ne güzelmiş böyle konuk olmak <gülüyor> Hoş geldiniz tekrar ee, aslında biraz daha bu iletişimi hem ben bireysel de bu arada ben çevreci etkinlikler diye bir sosyal girişimin kurucusuyum beş yıllık bir girişim Şimdi buradan sürülebilik temel işler yapmaya çalışıyoruz özellikle bu yeni gençlerin liderlik yapması üzerine var olan sorunlara Ne <gülüyor> güzel şeyler yapıyorsunuz ama çok takdir ediyorum çok ıı, takdirle izliyorum hepinizi Te Teşekkürler sizlerin desteğiyle de <gülüyor> daha iyi işler yapmaya İnşallah. çalışıyoruz yeni bir girişimi hayata geçirdik hatta biz bu herkes artık iyi işler yapan insanlar var fakat bunların iletişiminin daha etkin yapılması noktasında da bir sıkıntı var gibi gözlemledik bu noktada kendi çapımızda nasıl bir çözüm üretiriz diye sürdürülebilirlik adımları diye bir sürdürülebilirliğin video e, içerik platformunu hayata geçirdik içerik ve haber platformunu o noktada onunla da aslında biraz daha ilintilen bu iletişim süreçleri değişiyor ...iletişim araçları da değişiyor aslında biraz daha... ...daha etkin iletişim yapmak için... ...araçlar da değişiyor. Siz peki iyileri tespit ediyorsunuz... ...diyelim. Ondan sonra... ...onlara iletişim mi öneriyorsunuz? Burada aslında iletişimlerini... ...video üzerinden nasıl yapacakları... ...ve onları bir platform üzerinden... ...online bir platform üzerinden nasıl... ...yapabilecekleri... ...biz Sürüdebirlik kadınlar bir platform aslında. Danışmanlık hem, mı bu? Yok biz de video çekimi hmm. e ekibimiz Uygulama de var. Biz hem, aynen ikisi bir arada aslında daha... ...sürdürülebilirlik için atılan adımların... ...aslında katma değerini daha fazla nasıl yükseltebiliriz... ...üzerine çarpan etkisini... ...onun üzerine birlikte adım atıyoruz aslında... ...o yüzden sürdürülebilirlik adımları... ...işte bu... de aslında biraz daha şeyi... ...gördük... ...işte siz de yıllardır bu... ...programları yapıyorsunuz... ...bunun da aslında iletişim tarafında... ...çok güçlü olduğunu düşünüyoruz biz bireysel olarak... ...bu noktada... E, ...aslında siz... Bu işler yapan insan hikayelerini paylaşmaya aslında yıllardır yapıyor yaptığınız iş zaten bu. Bu süreç sizin için nasıl gelişti? Aslında ben biraz daha onu merak ediyorum. Ee, böyle patlay olmadı ama şöyle oldu galiba. Ee, İlk başlangıcı e, kurumsal firmalara gidiyordum ve onların dil değişimi üzerinde çok duruyordum. Çünkü hep yöneticiler e, iletişim kazasından bahsediyorlardı. Hep de kendileri yapıyorlardı ve onun düzeltilmesi yönünde bizden bir şeyler istiyorlardı. Düzeltmek de şöyle... Biz yine iletişim kazası yapalım ama e, bu çok da kazaya dönmesin. İnsanlar bizi böyle kabul etsinler hesabına. Biz de böyle kurumsal hayatta işte kişilerle görüşe görüşe e, şunu öğrendik. E, birkaç tane çalışan benim uyanmama sebep oldu. Çünkü dediler ki e, biz aslında e, işimizi iyi yapıyoruz. Sorun çıkarmadan yapıyoruz. Evet. İyi işler yapıyoruz ama bazıları da var çok sorun çıkararak hatta çoğunluk çok sorun çıkararak e, ilerliyor e, hem sorunu çıkartıyorlar hem çözüyormuş gibi görünüyorlar primi onlar alıyorlar dediler. Birincisi buydu beni uyandıran. Aa dedim o zaman e, iyiler gerçekten hani kendilerini duyuramıyor mu acaba? E, ikincisi Koç Üniversitesi'nde ders veriyordum. Böyle arkada hep bir beş kişilik bir öğrencim olurdu. Onlar çok hayta mı diyeyim artık e, yaygara yaparlardı. İşte anneleri babaları için... E, şey isterlerdi işte hocam bize A versenize B versenize diye ee, ve çok da pazarlık konusu ederlerdi bunu ee, ben de hep onlara göre böyle bir dersi yönlendirdiğimi fark ettim bir an. Sonra dedim ki ne oluyor? Hani geriye kalan 25 kişi, öğrenmeye çalışan, takdir eden 25 kişi ne oluyor diye. Ondan sonra şeylerle başladım. Kobilerle çalışmaya. Avrupa Birliği'nin projeleri var. Farklı illerde, Anadolu'nun illerinde yürütülen projeler var. Fon veriyorlar, proje yapılmasını öngörüyorlar. Ve orada da yaptığımız toplantılarda gördüm ki böyle birkaç tane firma çok bağlıydı. Çağır, çok negatif, çok her şeye karşı. Projeyi de baltalıyorlar, herkes de baltalıyorlar. Ama orada çok iyi üreticiler var. Çok çok iyi üreticiler var. E, hatta tarım alanında iyi tarım yapanlar var. E, <gülüyor> i̇şte işletmelerde ne bileyim e, çocuk çalıştırmayan var veya e, adil davranan var. Çalışanlarına iyi malzemeler kullananlar var. O zaman dank etti ben de ya dedim hani iyilerin sesi e, az çıkıyor. Diğerleri çok yaygara <gülüyor> kopartıyor. Dolayısıyla bizim bir şey yapmamız lazım. E, ve o oltaya da gelmememiz lazım. O kötülerin çıkışı. <gülüyor> Tantana falan var ya hı hı. E, Oradan başladı ve e, Onları ayrı bir gözetir oldum e, Bir tamam. kere tasarımcılar e, buluyor olduk onlara Eğer tasarımcı ihtiyaçları varsa Gönüllü arkadaşlarımız arasından hı hı. E, Ve onlarla başka türlü bir e, iletişime başlamış olduk Bilmiyorum net oldu mu? Ya Keyifli bence e, Ben notlarımı alıyorum aynı zamanda hı hı. Siz konuşurken bir taraftan da bu aslında sorunları ve aslında başlangıcı anlattınız. Biraz daha aslında e, bir işe girişmeden önce bir varsayım üzerine aslında harekete geçeriz. Ve bunların doğrulamasını biraz daha sahada varsayımları doğrulamak üzerine ilerleriz. Sizin aslında bu başlamadan önce Ütopya'nız neydi ve sonrasında ne oldu süreçte? Ee, Ütopya'dan ne anlamalıyım? Ya, yani ne bekliyordunuz ne buldunuz özetle. <gülüyor> E, şunu buldum. E, ben biraz daha e, ana akım medyayı e, ikna edebileceğimizi düşünmüştüm e, veya çok şikayetlenen insanlar var. O olmuyor, bu olmuyor, şu olmuyor. Onların biraz daha fazla desteğini bulabileceğimizi düşünmüştüm ama e, insanların hani o kadar çok şikayet edeni e, yapamadığı için şikayet ettiğini gördüm. Hı hı. E, yapmak istemiyor bir nevi. Ana hakım medyada da bir statiko merakı var. O statikoyu devam ettirmek istiyorlar. Bizden projeler isterken de farklı olsun, işte güzel olsun, iyi olsun falan derken de daha çok top çevirebilecekleri işler istediklerini anladım. O yüzden de dedim ki ya iş başa düşüyor. Hani boş ver oradan buradan hani medet ummayı. Ne yapacaksan kendin yap veya senin gibi düşünenlerle yap. O aşamada da da bizimki gibi düşünen insanların da çok olduğunu görebiliyorum. Süper. İşte tam da yine bu noktada peki e, sizin gibi düşünen insanlarla bir arada olma halinde verebileceğiniz birkaç güzel örnek var mı? Nelerle karşılaştınız mesela? E, ya Mesela Açık Radyo'da bunun çok iyi bir örneği. Mesela Mesela Gürhan'la e, Altın Saatler'in o da e, program yapımcılarındandır, senelerdir de yapar. E, ben ondan güç alıyorum mesela ee, veya Didem vardır bizim yayın yönetmenimiz onunla konuşmaktan güç alıyorum. Ee, burada bazı programlar var işte koltukçular çıkması falan. onları dinlemekten <gülüyor> keyif alıyorum. Ee, şey var biliyorsun e, sürdürülebilir yaşam film festivali. <gülüyor> O, oradaki deneyim bambaşka bir şey Mesela Tuna ve Pınar'la bir araya gel Güzel e, Uygar Öz esmimiz var biliyorsun Good for Trust. Biz iyileri ona da paslıyoruz İyi üreticileri e, O yüzden böyle bir birlik e, var diyebilirim herhalde Süper Bu açık radyo dışında aslında bu güzelliğe dahil olan insan hikayeleri var mı peki İşte bu süreçte hiç tanımadım şunda bağlantıya geçtim Şöyle ilginç şeyler çıktı Şimdi şunu yapıyoruz gibi Şöyle bir şey oldu ben şimdi bu Anadolu'ya çok gidip geliyorum ya <gülüyor> evet. bir tarafım çok şehir bir tarafım çok Anadolu oldu ve insanların da Anadolu tarafı zayıf. <gülüyor> o yüzden şöyle şeyler olmaya başladı mesela Anadolu'dakiler dedi ki sen bizim art direktörümüz ol. O güzel bir şey oldu. Ee, şehirdekiler de dedi ki orada buldukları, o bulduğun iyileri. Mesela Amsterdam'da bir projemiz başlıyor. Şu anda Süper. mimarisi yapım aşamasında bir restoran bu, bin metrekare. Ee, fakat dediler ki 30-40 metrekaresi senin olsun, küratörlüğünü sen yap, e, iğne bulursan getir dediler. <gülüyor> Süper değil mi? Bayağı iyi bence. Demek ki diye diye bir şey oluyor herhalde. Hani insan bazen acaba havaya mı atıyorum bunları diye düşünüyor hı hı. ama değilmiş. Süper. Ee, peki bu noktada aslında birkaç şeye değindin konuşmanda. Özellikle iletişim kazalarından bahsettin. Bunu biraz açar mısın? Ne demek iletişim kazası nasıl yapılır? <gülüyor> Ya da nasıl kaçınılır <gülüyor> iletişim kazalarından? Yani, e, yöneticiler çok yapıyor bu iletişim kazalarını. Sonra da elemanları yapmış gibi gösteriyorlar. Çünkü hani elemanlardan tepki geliyor. E, sonra da deyip duruyorlar ki ya acaba biz hani kültürümü çok iyi tanımıyoruz. Bunların içinde yabancılar da olabiliyor. E, farklı ülkelerden gelen Türkler de olabiliyor. Çünkü Türkiye'deki herkeste kültürü çok iyi okuyamayabiliyor. E, bu dinle de ilgili olabilir, hı hı. Ee, bir kültürle de ilgili olabilir veya e, şu sıralarda çok moda, ayrımcılıkla da, işte kadın haklarıyla da ilgili olabilir. Bu konularda mutlaka bir kaza oluyor, hı hı. Ee, bunu düzeltmeye çalışıyorlar. Tamam, süper. Bu noktada aslında biraz daha e, bu iletişim kazalarına sebep olan kötülerin tantanası dediniz. Ee, ...bu tantanalarla maruz kalan bireyler aslında bu iletişim süreçlerini sizce nasıl yönetebilir? Bu konuda var mı şu an aklınıza gelen bir şeyler? İyiler mi? İyiler aynen. Ee, i̇yiler... ...ya maalesef yapısı gereği daha sakin insanlar. Öyle hoyrat Hı -hı. falan olamıyorlar. Dolayısıyla ha, şeyin farkındalar ağlamayana meme yok. Hı -hı. Ee, Acaba diyorlar daha mı fazla ağlasak? Hı hı. Diyorum ağlayın ağlayabildiğiniz <gülüyor> kadarıyla. E, çünkü şöyle bir şey var. E, i̇yiler şunun farkında. Kendileri yetişkin iletişimi yapıyor. Yani bir sorunu var ve bu sorunu dile getiriyor. Evet. Karşındaki kişi de yetişkinse bunu ancak algılayabilir ama karşısındaki kişi de ebeveyn gibi davranıyorsa koruyucu da olabilir, hı hı. E, ko, um, kontrolcü de olabilir veya çocuk gibi aman ne yapalım falan gibi ya da işte e, sen de bilmem neyi yapmasaydın falan gibi hı hı. E, o zaman bir yere varmıyor. Ama insan da eğer yetişkin iletişimi yapıyorsa, yetişkin ise olgunsa onun yapabilecek başka bir şey yok diye düşünüyorum. Tamam, süper. Bu gerek iş dünyası olsun, gerek sivil toplum hayatı olsun, gerek normal yaşamaya çalışan insanlar olsun. E, harekete geçiş noktasında aslında biraz daha enerjiye ihtiyaç, ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle İstanbul gibi büyük ve Artık her yerinin ulaşım açısından çok ciddi sıkıntılı olduğu yoğun tempolu şehirlerde biz e, bu iç motivasyonu aslında özellikle iletişimle de ilintili e, nasıl yapabiliriz sürekli aslında ileti girmeye çalışıyor bedenlerimize bu gerek satış olarak gerek negatif enerji olarak. Burada iç motivasyonu aslında nasıl yüksek tutabiliriz ve siz bunu nasıl yapmaya çalışıyorsunuz? <gülüyor> önce bir müzik dinliyorum, güzel <gülüyor> bir müzik. İstersen önce biz de bir müzik dinleyelim. Tamam. Bir parça. Sen <gülüyor> seçtin, çok güzel bir parça. Evet, aslında biraz daha bu yaşadığımız bu iletişim sorunları başta olmak üzere... ...ya da hayata bakış şekillerimizle ilgili ee, Sattas'ın aslında... Güzel bir şarkısı var eskitilmiş diye. Bu noktada her şey güzel başlar inanırlar ama kötü rolde de hayat var der, yaşam var der ee, Sattas. Bunu diyerek şarkıya geçebiliriz. je kumar you lan la kötü rolde de yaşam var başta söylenen şarkılar birden istek almayı bırakırlar hani aşk derdin sonuna kadar bağırır çırır belki de saçmalar hep izleriz biz böyle aşkı eski seni si ay bebe ya eskiyi mi sadece Her zaman mutlu olmaz ki insan Eskitme bekletmezsen Düştükçe yeniler kendini insan İnanınca onu Merhaba Açık Radyo Deneyicileri. Ben Emrah Kurum. Ee, programın yapımcısı Nurhan Kirler'i konuk olarak aldım bu programa. <gülüyor> Bir değişiklik yaptık. İletişim süreçlerini biraz tersine çevirdik. Bu noktada radyoyu yeni açanlar için kısaca özetleyecek olursak aslında bu iletişim hayatımız için neden önemli? Ve aslında bu iş yapan insanların hikayelerinin paylaşılmasının iletişim açısından önemi ve bu süreç içerisindeki kısaca yaşadığı deneyimleri merak ediyordum ben Nurhan Hanım'ın sürekli... Konuk aldığı için yıllardır farklı insanları, farklı keyifli enerjiler doğduğunu görüyoruz biz de dışarıdan. Biraz bunu masaya yatıralım diye biraz daha programa Nurhan Hanım'a konuk aldık. <gülüyor> Nurhan Hanım'ın programına. Ee, en son şarkı arasına girmeden önce aslında yoğun tempoda yaşarken bu harekete geçiş noktasında hem iletişim çalışmalarında bu iç motivasyonumuzu nasıl güçlü tutup daha güzel işler yapmak için güçlenebilirizi soğumuştuk. Şimdi sözü Nur Hanım'a bırakıyoruz. E, orada müzik hakikaten önemli. Şaka değil. E, gerçekten insanın modunu bir anda böyle değiştiren başka bir şey yok herhalde. E, bir de iyi, e, iyinin kendisi zaten motivasyon kaynağı. E, çok Kolay bir şey değil iyi yapmak çok da göreceli bir şey şimdi hepimizde hepimiz seni hepimiz hani kötü şeyler de yapıyoruz iyi şeyler de yapıyoruz ama çoğunlukla iyi şeyler hayatında yapan veya iyiye dokunan insanlar var özellikle çiftçileri bu işletme sahiplerini falan çok takdir ediyorum ya da sosyal girişimcileri seninki gibi sizleri görüyor olmak zaten çok acayip bir motivasyon kaynağı daha ne olsun? Teşekkürler. Biz de sizleri deyip böyle. <gülüyor> Ama öyle. Ya kesinlikle o konuda ben de katılıyorum. Sürekli negatif söylemleri dile getirmek bir taraftan o iç enerjilerimizi de tükettiğini çok fazla deneyimledik süreçte. Fakat ortama atılan güzel bir umut yeşerten bir söz bile ortamın atmosferini nasıl değiştirip farklı insanları peşinden sürüklediğini de çok fazla görüyoruz. O yüzden ee, keyifli işleri yapanlar yapmak kadar yapanların yanında olmak... Ee, paylaşan bir içeriği retweet etmek bile aslında bu iyiye gidiş noktasında pozitife yönlendirilen atılan bir adım. Peki siz bu programı aldığınız kişilerde aslında bu iç motivasyonlar kaynaklarını onlarının sağladığını gözlemlediniz. Ee, onlarda bir üretme güdüsü var zaten. Ee, ve ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Nasıl ilerleyeceklerini çok çok iyi biliyorlar. Ee, kararlılık var. Vazgeçme yok. Ee, tabii ki de hepimizde dalgalanmalar oluyor, aşağıya inişler. Hiçbirimiz, ya yani hiçbir dalga da zaten hep tepede kalmıyor. O zaman dalga olmazdı da herhalde. Ee, onu bilerek yürüyoruz. Yani evet düştük ama çıkacağız tekrar. Azimlilik var. E, süper. Program zamanı giderek azalıyor aslında... ...biraz daha kısaca bu süreci özetleyecek olursak... ...sizin aslında hem kendi deneyimlerinizden yola çıkarak... ...hem de yıllardır programa konuk aldığınız kişilerden... ...hem de sahada çok aktif olduğunuzu biliyoruz... ...birçok şeyi kaçırmamaya çalışıyorsunuz... ...enerjiniz yettiği sürece... ...o noktada aslında iç motivasyonu korumak için... ...iletişim çalışmalarında önereceğiniz... ...böyle yol haritası tarzı bir şeyiniz var mı? Ee, bir kere... E, iletişimde e, iletişim aracı ne olursa olsun özenli olmak gerekiyor yani doğru kelimeleri seçmek doğru cümleleri kurmak bunlar çok önemli bir şey e, çok esirgememek lazım e, insanlardan e, güzel kelimeleri bir kere çok motive edici oluyor Salihli'de bir Prina pompacısı yapan e, abiyle çalışıyorduk e, konuşurken konuşurken 6 tane satı verdi. ...motivasyonun gücü... ...birebir... ...konuşmalar ve doğru sözcükler... ...çok önemli bir de sosyal medya... ...çok öneriyorum... ...ilk defa... ...sosyal medya yatırımları... ...MES Medya'yı geçmiş hatta... ...o eskinin Amiral... ...gazeteleri falan var ya... ...Instagram'a ilan verdiler artık... Oh. <gülüyor> Çok güçlü bir de aktif bir şekilde bu yürütüldüğü zaman hı hı. bütün sosyal medyalar güzel bir içerikle yürütüldüğü zaman karşılığını buluyor ve daha ekonomik. Evet, süper. Ee, genel olarak aslında zamanların saktığını çok anlayamadık. Ee, o yüzden giderek zamanımız da daraldı. Ee, bu noktada Öncelikle konuk olduğu için <gülüyor> programına Nurhan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ben destekleri için Ayberk'e de çok teşekkür ediyoruz. Kumanda ee, da değil kumanda mi? Kumanda da. Bir de Nilay Kırcı destekçimiz olmuş bugün. Ona da teşekkür tamam. ederiz. Kendisine selamlar. Ee, ben böyle küçük bir ha, soru tamam. sorayım sana. Tamam. Ee, yeni nesil Hı -hı. ve enerjiniz çok güzel. Ee, siz iletişimde neyi tercih ediyorsunuz? Ya açıkçası biz genel anlamıyla... Özellikle son zamanlarda işte beş yıldır sahada olup gençlerle, genç olarak gençlerle çalışmanın şeyini gördük. Ve iş dünyasıyla da ilişkilerde bunu önemsiyoruz açıkçası. Samimiyet, genel anlamda bu paylaştığın sosyal medyada bir içerikte de bir samimiyeti önemsiyoruz. Aynı zamanda senden o ya da bu şekilde bir şey talep eden kişiye kurumlara bir şekilde hani... Evet bunu şu an imkanlarım zamanım yetmese dahil bu konuda size destek olacak şu kişi yardım edebilir şeklinde yönlendirmelerle aslında bu işbirliği kültürünü biraz daha yaygınlaştırmayı iletişimde önemsiyoruz. O yüzden e, talep ile geleni talebine karşılık verme hali iyi hikayeleri daha çok hızlı ve bir, o kadar da hızlandırarak çoğalttığını gördük. O yüzden önemsediğimiz nokta bir... Talebe karşılık vermek artı Çalada samimiyet. bırakmıyorsunuz değil mi? Elimizden, Böyle bir kapatmak e, durumu var. O aynı, güzelmiş. Keştirip atmak yerine elimizden geldiğince <gülüyor> yapmaya çalışıyoruz. Peki yeniler nasıl katılıyor size? Nereden motive olup geliyorlar? Ya o açıkçası çok ilginç sohbet anında bile herhalde bu karşı tarafa geçtiğini fark ettik. Çünkü e, belli bir ekip sayısı, örneğin üç kişiyle çalışıyorsa o proje için ve üç kişi yeterliyse o iş için... Yeni katılmaya çalışan insanlar da biraz bizi zorlayıcı olabiliyor açıkçası çünkü enerjinin dağılması noktasında fakat sohbet ederken bile ya ne güzel işler yapıyorsunuz keşke biz de sürece dahil olsak noktasına geliyor olay. Fakat burada biraz daha şeyi gözlemledik biz siz de aslında bazı şeylerin liderliğini yapıp aslında farklı yapıları destek sağlayabilirsiniz elimizden geldiğince işte mesela git şöyle bir sivil toplum kuruşu da var aslında orada da öyle bir şey yaparsın. Daha da temelinde sen ne yapmak istiyorsun? Aslında bizim hmm. için önemli olan nokta o. Ve neyi yaparken mutlu oluyorsun kısmı daha da önemli oluyor. Bunlar aslında birbirini besleyen şeyler ve insanları ilgi ve uzmanlık alanları noktasında ve yapmak istiyorsa tabii bu ilgi ve uzmanlık alanları noktasında onları doğru kişilerle... Eşleştirme. eşleştirmeye çalışıyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Bana da düşünme fırsatı verdin. Hem de bu kadar konuşma fırsatı buldum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, stüdyoyu Levent'e bırakacağız. Güzel caz parçalarına. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biyofilya <gülüyor> Doğayla Diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özel ilişkiler üzerine bir program. Müzik Hazırlayan ve sunan Nurhan Yıldır.